bizleri teşvik ettiği namazlara dikkat edecek ve bu namazların hayatımızda aslında oldukça önemli olduğunu göreceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in müjdeleyip haber verdiği bu tatavu dediğimiz yani nafile namazlar aslında anlayıştan kaynaklanan problemle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 Buna göre hesap edilir. Yani kulun Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği şekliyle haber verdiği şekliyle e, ilk bakılacak şey namaz. O düzgünse bütün amelleri düzgün. Veya hut o düzgünse diğer amellerine itibar edilir. Hatta bu konuda ilim elimiz itibar ettiği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 Müekket olmayan, mesela ikindinin sünneti gibi bir sünnet var. İnşallah bunlara değineceğiz. Ancak bunların aslında Allah Azze ve Celle'nin bizlere farz kıldığı namazı tamamlama ve eda etme noktasında tamamlayıcı birer unsur olduğu görülebilmektedir. Ebu Umame'den rivayetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu.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 Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'den mal, mülk, makam, mevki veyahut dünyalık bir şey istememişti. Rabia bin Malik el-Eslem'i bunu işitince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a dedi ki, Cennette seninle beraber olmayı istiyorum ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani aleyhissalatü vesselam dile benden ne dilersen deyince,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 Evinde Eda Ederdi. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetine uymak ve onun teşviğine icabet etmek vardır. Ama Radiyallahu Anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Kişinin evinde kıldığı sünnet namaz bir nurdur. İsteyen evini nurlandırsın. Kişinin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 E, e, namaz kılınmayan bir evde aynı kabre benzeyecektir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazlarınızdan bazılarını yani sünnet olan namazları evlerinizde kılınız diye teşvik etmektedir.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 farzları mescitte kılmak 27 kat 27 derece daha faziletlidir'e karşın sünnetleri evinde kılması Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın bu emrine icabet etmesi aynı şekilde 27 derece daha faziletlidir. Ey Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam kendi mescidinden daha evla görmektedir bu namazı. Nevevi şöyle diyor, evde kılınan sünnet namazı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 Osman bin Affan radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim benim aldığım gibi güzelce abdest alır, sonra da 2 rekatta içinden bir şey geçirmezse, yani ya da hiçbir şey konuşmazsa, namazla ilgisi olmayan bir şey geçirmezse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Kim benim aldığım gibi güzelce abdest alırsa, çünkü Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, yani ibadetlerinizi benden öğreniniz buyuruyor. Kim benim aldığım gibi güzelce abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılarsa ve bu esnada içinden bir şey geçirmezse namazla ilgisi olmayan bir şey geçirmezse kimseyle konuşmadan yani bu namaza durursa Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar buyuruyor birazdan okuyacağım hadiste inşallah buna örnek olacak demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in bu sözünü iyi anlamış olacak ki sahabe Bu sahabelerden bir tanesi de Bilal radıyallahu anhtir. Bununla ilgili bir hadis nakletmek istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis. O diyor ki Resulullah aleyhisselatü vesselam sabah namazı esnasında Bilal'a şunları söylemiştir. Dikkat ediniz sabah namazı kılınıyor. allah Alem namazdan sonra Allah'a söz et ve sellem Bilal'ı yanına çağırıyor ve Bilal'a diyor ki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 gösteriliyor biliyorsunuz Allah Teala'sın set mesel rüyaları da rüyaları da vahidi Bilal radıyallahu anh'ın ayak sesleri Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın önünde olduğu halde işitiyor Ali vesselam ve eee Bilal'a soruyor diyor ki Allah'tan mükafatını umarak mükafatını umarak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 Bureyde radıyallahu anh'ten buna benzer bir rivayet daha gelmiştir. Ancak onu burada e, nakletmeyeceğiz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'ın bu sözü üzerine onun cennette ayak seslerini işitme sebebini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu namaza bağlamıştır. Hatta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 2 rekat namaz kılsın. je met diyor ki Turkse metnissen leest, een van hen, als je met nederlands leest, Turkse metnissen leest, als je met nederlands de Turkse de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 hutbeyi dinleyelim demen dikkat ediniz onu uyarmam bile boş bir sözken ey bu da hutbenin, hutbeyi dinlemenin farz olduğunu gösteriyor ancak bundan istisna tutulan bir şey var o da tahiyyatül mescid namazı dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide girip kılmadan oturan sahabeye sen namaz kıldın mı dedi yani tahiyyatül mescidi sordu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 eee tahiyyat el mescidniye kılmıyorsun. Diyor ki bizim mezhebimizde diyor böyle yani nasıl nasıl bir mana taşıyorsa ben Hanefi'yim diyor. İşte efendim Şafii'lerde sünneti müekkeddir ancak eee Hanefilerde öyle değil. Subhanallah. Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne uy. Aynı eee Abdullah İbn Abbas'ın dediği gibi diyor ki "Akule kalle Allah ve kalle Rasul" Yani diyor ki, ben onlara diyorum ki Allah ve ze zeggen dat hij de is. niet zo dat de meest gelovige is. Het is niet zo dat hij de is. niet zo dat de meest gelovige biz Het is niet zo dat hij de is. niet zo dat de meest gelovige is. Het is niet zo dat hij de is. de de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 Dawamajim. Deze, waar Allah wát, waat Alam waat, waat Allah waat, waat Allah waat, waat Allah